ama بعد, fia ibadallah, ittakulla bâtihu, inna allah ma alzeena ittakaw, ve lzeenahum husinou. <Gülüyor> Kal Allahü Taala azze ve jalfi kitabı hil kelim, la uzbilallahi min ash Ya iyyuhal lzeena amanurka'u, Rabbu Rabbekum hayır, hayr leallekum tuflihun sadakallahul aziz Okumuş olduğum Haç suresi 77. ayet-i Cenab-ı Hak "Ey iman edenler rükû edin secde edin Allah'a kulluk yapın ibadet yapın ve ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz." buyuruyor. Hepimiz hepimiz yaratılış gayemizi az çok biliyoruz ama sık sık unutuyoruz. Kainatta yaratılan tüm varlıklar aslında kendi varoluş gayelerine yönelik faaliyet yapıyorlar. Ateş yakıyor, su akıyor, güneş her gün ışı ve ısı dağıtıyor, arı bal veriyor, tavuk yumurtluyor ve benzeri. Yani hiçbirimiz şu inek niye yaratıldı demiyoruz. Sütünden, etinden, kemiğinden, derisinden, her şeyinden istifade ediyoruz ve bizim için yaratıldığını görüyoruz. Peki, Bizim yaratılış gayemize biz ne kadar uyuyoruz? Ne kadar ibadete, kulluğa kendimizi adıyoruz? Ee, onun için yaratıldığımızı ispat ediyoruz. Evet. Aslında bütün hayvanlar, bütün yaratılan varlıklar Allah'ın emrine tabi oluyorlar. Allah ne için yaratıldıysa ona uyuyorlar. Değişik bir ifadeyle söylersek yerde ve gökteki bütün varlıklar Allah'a secde ediyor, tesbih ediyor, kulluk yapıyor, ibadet ediyorlar. Peki insanoğlu değişik açıdan değerlendirebiliriz ki dünyadaki insanlar da hep ibadet ediyor. Hintliler ineğe, Hristiyanlar, Yahudiler Allah'la birlikte İsa'ya, Yahudiler yer yer Uzeyr'e, müşrikler Allah'la birlikte bazı putlara tapıyorlar. Allah bizden bu şirk koşan insanların kulluğu gibi, ibadeti gibi bir ibadet istemiyor. Onu imtihanı kaybetmek olarak değerlendiriyor. Yani Allah bizden net olarak her gün Fatiha suresinde e, Allah'a hesap verir tarzda gündeme getirdiğimiz gibi ke نَعْبُدُ ancak sana ibadet ederiz dedirttiriyor dememizi istiyor Yani başkaları Allah'la birlikte başka şeylere de tapmış olsalar biz Mü'min olarak, Allah'a verdiğimiz sözde duran samimi insanlar olarak sadece Allah'a ibadet etmeyi öne çıkartıyoruz. Ve işte sadece Allah'a ibadet etmekle Allah'ın rızasını kazanıp, dünyada O'nun yardımına, ahirette de O'nun ödülüne layık olmaya çalışıyoruz. Bunu perçinleyen çok ayetler var bilirsiniz, zaman zaman hatırlatıyoruz. Onlardan bir tanesi Nakil Suresi 51 ayet ve Kaallahu late tehizu ilahe isneyin Allah dedi ki iki ilah edinmeyin iki Tanrı'ya yönelmeyin inlama uva Ilahun vahit o ancak bir olan ilahdır Allah ve feyaya Ferhabun başkalarından değil sadece benden korkun diyor. Evet ve Kur'an başkalarının başka şeylere de yöneldiğini şirk koştuğunu başka rabbler edindiğini belirtiyor. Tevbe suresi 31'de ve bildiğimiz şekilde maide suresinde kitap ehline hitap etme şeklinde ifade ediliyor ki kul ya ehlel kitap tealev ila kelime sevain beynena ve beynek ellâ na'bude illallah ve la nüştike bihi şey'a ve la yettehide ba'duna ba'dan erbaben bindun illâ ey kitaplılar ey bir kitaba inanan kimseler aramızda müşterek olan bir olan müsavi olan bir kelimeye hep beraber gelin. Nedir o? Kitaba iman edenlerin arasında müşterek olması gereken müşterek olan kelime. Ella na'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayalım. ibadet etmeyelim. Ve nushrike bihi şey'a. Ona hiçbir şeyi de şirk koşmayalım. Ve la yetekhiz ba'duna ba'dan erbaban min dunillah Allah'la birlikte veya Allah'tan ayrı olarak birbirimizi rapler edinmeyelim. Bu konuda biraz ayetin anlaşılması üzerinde kısaca durmuş olalım. Evet. İnsanlara çağrımız Hele bir kitaba iman ettiğini iddia edenlere davetimiz ne olacak? İbadete davet olacak, kulluğa davet. Ama sadece Allah'a ibadet, sadece O'na kulluk. Diyeceksiniz ki insanlar başkasına da namaz mı kılıyorlar? Başkası için oruç da mı tutuyorlar? Yani Allah'tan başkasına ibadet edin, etmeyelim derken e, namaz gibi ibadetleri sadece Allah'a tahsis etmeyenler var da onlara mı benzeyelim? Onlara benzemeyelim diye mi nasihat edelim? E, birinci yanılgımız ibadetin tanımı konusunda. İbadet e, günde işte beş vakit namaz gibi haftada bir e, cuma namazı gibi işte yılda bir ay Ramazan orucu gibi, işte ömürde bir defa haç gibi, özel seromoniler, ritüeller değildir. Bunlar ibadetten sadece küçük bir parçadır. Allah bizi sadece namaz kılmak için yaratmadı. Allah ama bizi ibadet için yarattı. İbadet bütün hayatımızı kuşatan, Allah'a yönelik yaptığımız bütün eylemlerdir. Müslüman olarak Allah'ın yasakları dışında, Allah'ın koyduğu kurallara uygun olarak ve sırf onun rızası için yaptığımız bütün davranışlardır. Helal yoldan kazandığımız rızıklar, helal yoldan onu eşimize, çoluk çocuğumuza helal bir şekilde e, e, nafakalarını temin etmemiz, eşlerimizde hatta beraber olmamız, en dünyevi işi yapmamız, eğer harama meyletme durumu söz konusu değilse, ibadet içerisinde ele alınır. Bir mü'mine güler yüzle davranmak, bunu ibadet açısından küçük görmeyin denilir. Mümkün bu yüzden sevap teraziniz ağır basabilir. Tersi de günah olarak söz konusu. Yani ibadet Allah'ı razı etmek için yaptığımız her türlü meşru, hayırlı işlerdir. Bir mümin olarak bu işleri yaptığımızda başka art niyetle gütmediğimiz söz konusuysa ibadet olur. İşte bu ibadetleri sadece Allah için yapmak, başka birine yönelik hayatımızı... Onların kurallarına yönelik tanzim etmemek gerekiyor. Rabbimiz malum Allah. Başka Allah'tan başka Rabbimiz var mı? Ama hayatımızda başka rap'ler olabilir diye Allah uyarıyor. Başkasına kulluk yapmayalım ve birbirimizi rap'ler edinmeyelim. İnsanlar birbirlerini nasıl rap kabul eder? Dur sen de ben sana karşı namaz kılayım, secde edeyim demez tabi ki insanlar. Nasıl Rab edinirler? Allah Resulü bunu izah ediyor. Birileri kalkar Allah'ın haram kıldığını serbest kılarsa ya da birileri kalkar Allah'ın emrettiği farz kıldığını yasaklarsa, yasak kılarsa işte o Rab'lik taslamış olur. İnsanlar da bunu kabul ederlerse onu Rab edinmiş olurlar. İsterse bu Meryem oğlu İsa olsun değişmez. Diye ruhbanları, rahipleri Meryem oğlu İsa'yı sayıyor. Yani kimi Rab edindiğiniz önemli değil. İster bir alimi, ister bir peygamberi nasıl kabul ederseniz Rab eden edinirsiniz. Allah'ın emrettiğinin tersine bir şey emrederse veya yasakladığını yasaklamak yerine serbest kılarsa siz de onu otorite olarak kabul ederseniz onu rab kabul etmiş olursunuz. Allah'tan başkasının mutlak emrine girmeyin. Onun kölesi olmayın. Sadece Allah'ın kulu olun. Kimse sizin yaratıcınız değil. Kimse sizi istediği yere yönlendirmesin size Rab'lik taslamasın, size müdahale etmesin, size şahsiyetinizi kaybettirecek şekilde sizin üzerinize baskın bir amir olmasın istiyor Allah. Peki Allah'a da böyle demeye kalkarsak o zaman kendi nefsimizi tanrılaştırmış oluruz. Yine bir tanrı edinmiş olur insan, bir Rab edinmiş olur, ama aciz olan, yanılan, bir sürü hatalar yapan kendi hevasına, kendi iç dünyasına kul-köle olmuş olur. Ne hevamızın, nefsimizin kulu-kölesi, ne bizim gibi belki bizden daha aşağıda olan birilerinin kulu-kölesi olmayalım istiyor Cenab-ı Hak. Bizim yaratıcımız bizi bizden daha fazla düşünerek, bize daha fazla merhamet göstererek, izzetimizi, onurumuzu, şahsiyetimizi ayaklar altına almamıza izin vermiyor. Bizi Rabbimiz yönetmesi, yönlendirmesi gerekiyor. Rabbin bir anlamı da bu, Rab kelimesinin. Eğiten, yetiştiren, yöneten, yönlendiren, ilahlık yapan, bize müdahale eden, bize karışma hakkı olan, emir ve yasaklar koyan, terbiyecimiz, eğitimcimiz demek. Sadece bizi değil, bütün alemleri yaratmakla yetinmemiş, ihtiyaçlarını karşılamış, onlara lazım olan ne varsa, onlara ikram ve ihsanda bulunmuş. Rızık vermiş, ihtiyaçlarını karşılamış, yönetmiş, yönlendirmiş bir Rab var. Bizi bugüne kadar aç bırakmayan, hastalıklarımıza şifalar veren, sıkıntılarımızı gideren, bize sayısız derecede yardımlarda bulunan Rabbimiz var. Bizi yaratmayan bize nasıl emir verebilir? Bize nasıl müdahale edebilir? Bizi nasıl kul gibi yönetip yönlendirebilir? Eyvallah! Hepimiz yönetebiliriz, yönlendirebiliriz bizim emrimizde olan kişileri, çocuklarımızı, talebelerimizi, işçilerimizi vesaire. Ama Allah'ın koyduğu kurallara göre yaparız. O zaman biz yönetmiş olmayız. Allah bizim elimizle yönetmiş olur. Onun hükmü tatbik edilmiş olur. Onun kuralları geçerli olur. Allah'ın koyduğu kuralların dışında İster bir kişiyi, ister bin veya çok daha fazla kişiyi yönetmeye kalkan kişilere Kur'an tağut der. Haddi aşan, azgınlaşan, kendisi yoldan çıktığı gibi diğer insanları da yoldan çıkaran, Rab'lik taslayan, başkalarını da kendi kulu haline getirmeye çalışan anlamında. Firavun'u örnek verir. İnnehu ta'a utuyan etti, tağutluk yaptı der. Ve kötü yöneticilere örnek verdiği gibi, İbrahim gibi, Muhammed Aleyhisselam gibi imam olan, önder olan, Allah'ın hükmünü insanlara tatbik eden, tabi olmamız, itaat etmemiz gereken güzel örnekleri de sunar. Evet, insanlar eğer kimlerin yöneteceğini önemsediği kadar hangi hükümle hangi kanunla yönetileceğini önemseler önemseselerdi Allah'ı rab ettiklerini ispat etmiş olurlar. Kim yönetecek? Bana ne? Allah'ın dinini uygulamadıktan sonra kimin yöneteceği çok mu önemli? Çok mu önemli? Müslümana göre önemli olan Allah'ın emirlerinin uygulanması. O emirlerle insanların yönetilmesi. Kim olması o 10-15. sırada gelecek belki husustur. Kim olursa olsun önce Allah'ın hükmü uygulansın. Rab olarak Allah hükmünü geçirecek şekilde Öyle kabul edilip, öyle davranılsın. Evet, İslam'la yönetilsin de e, ondan sonra diğer hususlar gelsin. Diye, diyeceğimiz duruma kadar mümkün ki başka Rabler arayışı içerisinde oluruz. E, Rab seçimi üzerinde tartışmış oluruz. Yaratıcımız bizim yöneticimizdir, Rabbimizdir. Bunun için kendi halimize bir bakarsak, Allah'ın niye içimizde sıkıntılar verdiğini, aile huzurumuzun giderek ortadan kalktığını, baba evlat, anne evlat ilişkilerinde, karı koca ilişkilerinde çok büyük fitnelerle muhatap olduğumuzu, huzuru kaybettiğimizi, cebimizin para gördüğü kadar gönlümüzün mutluluk ve huzur göremediğini bütün buna benzeyen fitneleri bir değerlendirelim ve bunların kendi yaptığımız ciddi yanlış tercihler yüzünden başımıza gelen musibetler ve helakın bir çeşidi olduğunu değerlendirelim. Başımıza gelen musibetler ellerimizle yaptıklarımız yüzündendir. Yoksa Allah kimseye zulmetmez. Ve başka şeylerle ilgilendiğimizin çok azık nispetinde Kur'an'la meşgul oluyor veya olmuyoruz. Kur'an'ı mehcur bıraktık. Onu terk ettik. Hem devlet hayatında terk ettik. Allah Kur'an'ında ne emrediyor, ne yasaklıyorsa önemsenmez hale gelindi. Eğitimde terk ettik, hukukta terk ettik, siyasette terk ettik, sosyal hayatta terk ettik, kılık kıyafette terk ettik, haram helal bilincinde terk ettik. İşte Kur'an'ı terk etmenin cezalarını daha dünyada avans olarak toplum ve fert bazında çekiyoruz. Takva artık bizden çok uzak, lüks bir durum gibi ortaya çıktı veya ortadan kalktı. Bir zırh gibi bizi korumuyor. Yani elimizden, dilimizden Müslümanlar bile güvenmiyor, emin olmuyor artık. Takva ne kadınların yürüyüşünde tavır ve edasında gözüküyor, ne erkek müminlerin gözünde, davranışında, yaşayışında ortaya çıkıyor. İlimden uzağız, filmle çok daha yakın ilişkilerimiz var. Okumak yerine bakmayı tercih eden insanlara dönüştük. Tabii çocuklarımız sosyal hayattan koptu, insani ilişkileri unuttu. Bilgisayar onun en yakın dostu oldu. Bizler de elimize Kur'an'ı ne kadar alıyoruz? Elimizden cep telefonlarını ne kadar düşürebiliyoruz? Kitabımız oldu. Kutsal kitap. Onsuz yapamıyoruz. Ama Kur'ansız yapabiliyoruz. Allahsız yaşayabiliyoruz. İbadetsiz yaşayabiliyoruz. Ama internetsiz oldu. Ne hale geldik? Ne zaman nasıl tefekkür edeceğiz? Cihadı sadece savaşlara yönelttik. Her gün, her zaman Allah yolunda gayret göstermenin bir adıydı cihat. Çabalamamızın, cih mücadele etmemizin özellikle İslam düşmanlarıyla e, e, mücadelemizin adı olması gereken cihat kafirlere karşı çok uzun merhametli, müminlere karşı çok şiddetli hale dönüştük ve birbirimizle cihad ediyoruz, birbirimizle kavga ediyoruz. Kardeşlikle birbirimize i, i, muamele etmemiz gerektiği halde i, özellikle Facebook gibi yerlere girdiğinizde i, Müslümanların i, kanı dökülür gibi mürekkeple kanlar dökülüyor. Yani işidin silahsız kanadı rolünü üstleniyor nice Müslümanlar. Cemaatler arası sürtüşmeler, kavgalar, müminler arası tartışmalar. Ve bütün bunların yanında çocuklarımızı, ailemizi ciddi manada ihmal ediyoruz. Evlerini okul haline getiren, aile dersleri yapan, eşine, çocuklarına imani esasları, Kur'ani hakikatleri, bir ders havasıyla işleyen pek Müslüman da kalmadı artık. Ama şikayet etmeyi biliyoruz. Kim yetiştirecek onları ve kim onlardan huzur bekleyecek? Evet, birbirimize karşı sevgiyi, saygıyı unutan, birbirimize karşı haklarımızı önemsemeyen sevgisiz kullar haline dönüştük. Ve günlük hayatımızda i, ölümü i, yok saydık. Ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Rüyalarımıza bile cennet girmiyor. Zenginlik giriyor belki. Başka başka işler giriyor. Ama rüyamıza bile cennet girmiyor. Çünkü öyle bir derdimiz yok. Öyle bir beklentimiz, isteğimiz yok. Dünyayı cennet haline getirmeye çalışıyoruz. Böyle yaptıkça Dünya bizden intikam alıyor. Huzursuzluğumuz artıyor. Öyleyse Ramazan'a bir başka e, insan olarak kendimizi yenilemiş, güzelleştirmiş Kur'an'la haşır neşir olacak bir altyapı oluşturarak girmeye çalışalım. Şurada bir aylık bir zaman sadece Ramazan için değil e, hani bayramı e, her gün bayrammış gibi kabul edecek, kadiri her gün kadirmiş gibi değerlendirecek şekilde Allah'a kullukla ihya etmemiz gerekiyorsa Ramazan'ı zaten Kur'an, Kur'an'ın indiği zaman diye ifade ettiğine göre Kur'an bize ne zaman inmişse onun o kadar önemli ve mübarek olduğunu unutmadan arınmayı olgunlaşmayı, nereye doğru gittiğimizi bir değerlendirip, önce kendi nefsimizi e, olgunlaştırıp, kendi nefsimizle uğraşmamız icap ettiğini, ama kendimizi düzeltmenin bir yolunun da başkalarını düzeltmekten geçtiğini unutmamamız e, icap ettiğini hatırlamış ve hatırlatmış oluyor. Rabbim, her geçen günümüzü bir önceki günümüzden daha hayırlı olması için gayret eden, unuttuğumuz değerleri yeniden ihya eden, her şeyden önce tevhidi akidemize sapasağlam yapışıp, başka hiçbir şeye Rab'lik ve kulluk yapılacak özellik vermeden, Allah'ı hayatımızın merkezine yerleştirmeyi, onunla irtibatımızı her an güçlendirmeyi, ilahlık taslamaya kalkan kim olursa olsun, onları reddedip, Müslümanca hayatta izzetimize yeniden sahip çıkmayı nasip eylesin inşallah. Ela inne ehsenel kelam ve eblegan nizam, Kelamullahil melikil azizil allam, kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam.